E, 20 sene zarfında e, birçok e, ders yaptım, birçok e, konferans yaptım fakat Deloze-Migattaria üzerine e, direkt bir şey yapmayalı e, çok oldu. Şeyler hariç onlar tabii bir e, konferans dizisi. E, Deloze'ler üzerine yapılan konferanslar. E, burada e, aslında Barış Başaran'ın bana önermesiyle e, başlayan bir macera diyeyim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 böyle bir e, maceranın bugün e, 1972'de çıkan Antioedip'ten 1991 diye hatırlıyorum evet 91'de çıkan felsefe nedir? zaman aralığı aslında e, bir 20 yıllık yine Zamandan oluşuyor yani bir 20 yıl onların zamanı 20 yılda benim İstanbul'a geldiğim zaman ilk geldiğim sırada böyle bir şey yapmıştım bilar o zaman vardı bilar Karaköy'deydi pardon Karaköy diyorum tüneldeydi yani şu yan tarafa gelmedim nebel o bakımdan hem kapanmış olan bir bilerin yakınındayız onun için 20 yıllık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 İstanbul macerasından bahsetmek durumunda kalırsam bile mümkün olduğu kadar onların düşünce düzenlemesi için dediğim, kalarak devam edeceğim. Şimdi aslında şunu görmek lazım. İstanbul ve Paris iki ayrı macera diye düşündüğümüz zaman iki ayrı bağlam iki ayrı dil iki ayrı tarih çıkıyor karşımıza. Ve e, özellikle Fransa bağlamını şimdi düşünmeye başlarsak, İstanbul bağlamından çıkıp o dönemin birazcık e, hangi şartlar içinde bu düşünce ortaya çıkmaya başladı? Öyle e, başladım biz de konuşmaya. Şimdi 1916 50'li ve 60'lı yıllar Fransa'sı bir yandan Marksizm'in içindeki Marksist düşüncenin içindeki yenilikler içinde yeşermeye başlıyor. Burada tabi önemli bir figür Marksizm için Fransız Komünist partisi içinde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 ee, pisişik dünyası. Yani e, bir tür e, ara sıra içirdiği nöbetler e, psikiyatriyle olan gelişkisi, psikanizle olan ilişkisi, Lacan'la olan ilişkisi. Lacan'ın dil bilimi bir taraftan sosyoloji gelenek, diğer taraftan Jacobson'un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 onun geçmişinde Gerald Ury ile birlikte Laborde kliniğindeki yani e, klinik çalışması var. Psikiyatrist. Lacan'la dostluğu. Lacan'ın en parlak öğrencilerinden biri. Félix Guattari. Ama bu süreç tarafında e, Lacan'ın sıkışmış olduğu yerde, Fransa'da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 Kendi yapısal psikanalizine doğru sembolik ağırlıklı psikanalize doğru çekmeye çalışıyor fakat farkındaki böyle bir durumda yok. Sembolik, Döreus ve Guattari'nin kavramı değil. Ama Döreus'un sınıf arkadaşı sorbondan François Châtelet'in önerisiyle bir kolektif kitapta yapısalcılık nedir diye bir makalesi var.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 ilkesi ve haz ilkesi diye ikili ayrımının üzerinden bir yarıkla spaltunk dirinlemesine bir yarık özminin yarılması o zemini hazırlayan döneme ait. Tabi şu farkla ki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 Deleuze'un Logique du sens anlamı mantığı kitabından itibaren yüzey meselesini daha Filiz Quattari'ye tanışmadan evvel görmeye başladığımız gibi Ödip eleştirisi de daha 69'da ortaya çıkıyor. Ama Lacan'ın 69'daki Logique du sens yani anlamı mantığı çıktığı sırada eee Seminerlerinden birinde bahsetmiş olduğu, Döloz'a yapmış olduğu övgü de dikkate değer bir övgü. Çünkü Döloz 60'lardan itibaren çok felsefi olarak kabul görmüş kitapların yazarı. Dolayısıyla Lacan çok önemli bir filozofun genç filozofun Lacan'a nazaran